Ama birden ağzın daha derinlerine kayan sandal yan yatmış, sandalı kurtarayım derken dengesini yitiren Ahap yüzüstü denize düşmüştü. Moby Dick her iki yanında küçük dalgalar kabartarak batırdığı tekneden biraz uzaklaşmış, beyaz başını sulara dikine batırıp çıkartıyor, gövdesini bir kirmen gibi ağır ağır döndürüyordu. Koskoca buruşuk alnını yirmi ayak kadar yüze çıkardığı sırada gittikçe kabaran dalgalar ışıl ışıl üstünde patladı bu alnın ve öfkeli köpükler ta havalara fışkırdı. Fırtınada maaşın dalgaları da hızlarını alamadan Edison'un dibinde patlayınca köpükler böylesi bir öfkeyle aşarlar deniz fenerlerinin tepelerinin üstünden. Çok geçmeden Moby Dick yeniden sulara yatay olarak uzanıp sandaldan dökülenlerin çevresinde hızla döndü durdu. Kuyruğunu öfkeyle yanlamasına sulara vuruyor sanki yeni ve daha belalı bir saldırış için kızıştırıyordu kendi kendine. Antiyokos'un ezilen üzümlerle dutların kanını gördükçe azan filleri gibi parçaladığı sandalı görmek kudurtuyordu onu. Balinanın amansız kuyruğuyla savurduğu köpüklerin içinde yarı boğulan ahap yüzemeyecek kadar sakattı. Ama bu kargaşalığın ta göbeğinde bile suyun yüzünde kalmasını beceriyordu. Zavallının kafası bir vuruşta patlayacak bir kabarcık gibi batıp çıkıyordu denizde. Fadallah bölünen sandalın kıçından kayıtsız sakin sakin bakıyordu ona. Sandalın sularla bir o yana bir bu yana akan öteki parçasına yapışmış olanlar yardıma gidecek durumda değildiler. Güç bela kurtarabiliyorlardı kendi canlarını. Beyaz balinanın görünüşü korkunçtu. Gittikçe daralan çemberler çiziyordu çevrelerinde. Bir gezegen hızıyla dönüp dolanıp üstlerine geliyor gibiydi. Öteki sandallar balinayı zıpkınlamaktan korkuyorlardı. Bunu yapsalar Ahab'ı da, kurtulmaya çalışan öteki mutsuzları da birden ölümün ağzına atabilirler, kendi canları da tehlikeye düşerdi. Yaşlı kaptanın başı, bu ölüm çemberinin tam ortasındaydı. Gözleri yuvalarından fırlayan gemiciler, bu çemberin kıyısından bakıyorlardı olup bitene. Pequot'un direkt başı gözcüleri, başından beri görmüşlerdi olanları. Şimdi gemi pupa yelken geldi yanlarına. Öyle yaklaştı ki, Ahab denizden seslendi gemidekilere. Üstüne yürüyün! Üstüne! Üstüne! Ama tam o sırada Moby Dick'in savurduğu bir yığın köpük abın tepesine çullandı. Yaşlı adamın başı bir süre yok oldu suyun yüzünden. Sonra yükselen bir dalganın doruğunda yeniden yüze çıkıp yine bağırdı. Yürüyün balinanın üstüne! Kovalayın onu! Pekuot'un provası öne çevrildi. Gemi o büyülü ölüm çemberini yarıp beyaz balinayla kurbanlarının arasına girdi. Balina öfkeyle uzaklaşınca sandallar yardıma koştu. Stab'ın sandalına çekilen Abın gözleri kan çanağına dönmüş, kör olmuştu neredeyse. Alnının kırışıklıkları tuz içindeydi. Bunca zaman çabaladıktan sonra tüm gücünü tüketmiş bir fil sürüsünün altında ezilmişçesine sandalın dibine yıkılıp bir süre baygın yatmıştı. İçinin ta derinlerinden garip iniltiler geliyordu. Rüzgarın dar ve derin dağ geçitlerinde çıkardığı boğuk seslere benziyordu bunlar. Ama geçirdiği sarsıntı nedenli şiddetliyse o denli de kısa sürdü. Güçsüz insanların yaşamlarına serpilmiş dayanılır tüm küçük acılar büyük yüreklerde kimi zaman bir anda birleşip derin bir tek sızı gibi zonklar. Tanrılar isterse bu yürekler yüzyılların acılarını bir tek anda duyabilirler. Çünkü soylu yaratılışların ruhları küçük ruhların tümünü içinde toplayabilir. Zıpkın diye bağırdı Ahab. Dirseğine dayanıp yarı doğrularak zıpkına bir şey oldu mu? Stop zıpkını göstererek bir şey olmadı kaptan. Çünkü atılmadı işte burada dedi. Koş şuraya önüme. Eksik yemici var mı? Bir, iki, üç, dört, beş. Beş kürekçi vardı kaptan, beşi de burada. Buna sevindim. Yardım et ayağa kalkayım. Hah şöyle. Göreyim onu. Hah şurada, şurada. Rüzgardan yana gidiyor hep. Ta yükseklere püskürttüğü sulara bak şunun. Çek ellerini üstümden. Ahabın kemiklerine ölmez bir güç geliyor yeniden. Açın yelkeni. Geçin küreklere. Verin dümen küreğini bana. Sık sık olur böyle. Bir sandal parçalandı mı, gemici başka bir sandala geçer, av çifte küreklenen bir düzenle sürüp gider. Şimdi de öyle oldu. Ama sandalın iki kat artan hızı da yetmiyordu balinaya yaklaşmaya. Çünkü mobidik üç kat arttırmış gibiydi yüzgeçlerinin hızını. Öyle bir gidiyordu ki boşuna olacaktı ardına düşmek. Uzun boylu kürek çekemezlerdi bu hızla. Kısa bir süre için bile böylesine güç harcayarak kürek çekmeye zor dayanıyordu insan. Kovalamayı yine gemiyle yapmak daha iyi olacağı benziyordu. Bunun üzerine sandallar gemiye dönüp vinçlerle yukarıya çekildi. İkiye bölünen sandalın parçaları güverteye alınmıştı bile. Pequod tüm yelkenlerini foray edip yandan cunda yelkenlerini bir albatrosun kanatları gibi açarak rüzgar altında mobidikini ardından süzülmeye başladı denizde. Bilinen düzen içinde balinanın ışıl ışıl püskürttüğünü hep haber veriyorlardı direkt başlarından. Gemici deniz ejderi daldı diye bağırır bağırmaz ahap saate bakıp bir yere yazıyor sonra pusula dolabının saati elinde güverteyi arşınlayıp duruyor. Mobidik'in yüze çıkması gerektiği dakika biter bitmez de bağırıyordu gemiciye. ''Altın kimil olacak bakalım şimdi gören var mı onu?'' Eğer gözcüler hayır kaptan derlerse Ahab hemen kendisinin yukarıya çekilmesini emrediyordu. Böyle bütün bir gün geçti. Ahab akşama dek ya yukarıda hiç kıpırdamadan oturdu ya da güvertede yürüdü durdu. Yürürken kimseyle konuşmuyordu hiç. Ara sıra gözcülere sesleniyordu yalnız. Yelkenlerin ya daha yükseklere çekilmesini ya da iyice fora edilmesini söylüyordu. Şapkasını alnına çekmiş böyle gidip gelirken, kaptanın güvertesine atılmış kendi paramparça sandalının önünden geçiyordu. Sonra durdu sandalın önünde ve yüzü kapalı havada, yeni bulutlarla büsbütün kararan gökyüzüne döndü. Stap Ahab'ın durduğunu gördü. Belki de yüreğinin sarsılmadığını göstererek kaptanına hoş görünmek için yanına gitti. Sandalın kalıntısına baktı. Eşek giyemedi dikeni dedi. Ağzına batmış olmalı kaptan. Bir yıkıntı karşısında gülen insan amma da ruhsuz olmalı. Ateş kadar gözü pek ve ateş kadar cansız olduğunu bilmesem korkağın biri derim sana. İnsan olan ne ağlar ne de güler bir yıkıntı karşısında. Evet kaptan dedi Starbuck yaklaşarak. Şakaya alınacak bir şey değil bu. Bir alamet. Kötüye alamet. Alamet mi? Alamet de ne demek? Sözlüğe mi bakalım? Tanrılar insanlara bir şey söylemek isterse apaçık, dosdoğru söylerler söyleyeceklerini. Hadi defolun. Aynı şeyin karşıt kutuplarısınız ikiniz. Starbuck, Stab'ın karşıtı. Stab da Starbuck'ın. Siz ikiniz tüm insanlığı simgeliyorsunuz. Ahapsa bu dünyadaki milyonlarca insan arasında tek başına. Ne tanrılarla yakınlığı var, ne insanlarla. Soğuk var, soğuk. Titriyorum soğuktan. Hey yukarıdakiler, onu görüyor musunuz? Bağırın her püskürttüğü zaman. 1 saniyede 10 kez püskürtse bile bağırın. Gün bitmişti neredeyse. Güneşin altın kaftanının eteği hışırdıyordu sadece. Karanlık bastı biraz sonra. Ama gözcüler direkt başlarındaydılar hala. Bir ses geldi yukarıdan. Püskürtüyü göremiyoruz artık kaptan. Çok karanlık. Ne yana gidiyordu son gördüğünde? Hep aynı yana kaptan. Doğu rüzgar altına. Peki, daha yavaş gider şimdi karanlıkta. İndirin kontra babafingo ve Babafingo Fingo Cunda yelkenlerini. Bay Starbuck, önüne geçmeyelim sabaha dek. Yoluna gidiyordu şimdi ama bakarsın bir süre duraklayabilir. Dümenci rüzgardan yana git dost Hey yukarıdakiler inin aşağı. Stab, Prova direğinin başına başka bir gemici gönder. Sabaha dek de boş bırakma orasını. Bunları söyledikten sonra Ahab, direkteki İspanyol altınına doğru gitti. Bakın gemiciler dedi. Bu altın benim. Çünkü onu ben hak ettim. Ama beyaz balina ölünceye dek orada kalacak bu altın. Balinanın öldürüleceği gün, Mobidiki ilk kim haber verirse onun olacak bu altın. O gün yine ilk ben görürsem beyaz balinayı, Bu altının on kat fazlasını dağıtacağım hepinize. Hadi gidin artık. Starbucks. sana bırakıyorum pumandayım. Ahap bunları söyleyip merdiven başına gitti. Orada şapkası gözlerine inik durdu sabaha dek. Arada bir başını kaldırıp karanlıkları yokladı yalnız. Gün doğarken üç direğin yeni nöbetçileri yerlerine geçmişti. Ahap aydınlığın artmasını biraz bekledikten sonra bağırdı. Onu görüyor musunuz? ''Bir şey yok görünürde kaptan. Herkes güverteye. Açın yelkenleri. Sandığımdan daha hızlı gidiyor. Fora edin baba fingo yelkenlerini. Keşke hiç indirmeseydik onları gece. Ama zararı yok. Saldırmadan önce dinlenmeliyiz biraz.'' Bu arada şunu söyleyeyim ki belki bir balinanın gece gündüz inatla kovalanması güney denizlerindeki avlarda hiç de görülmedik bir şey değildir. Neden derseniz, Nantucket kaptanları arasında doğuştan öyle bilginler yetişmiştir ki, bunlarda öyle yaman bir ustalık, öyle yanılmaz bir seziş, kendi kendilerine öyle sarsılmaz bir güven vardır ki, kimi durumlarda bir kez görüp de huyunu anladıkları balinanın gözden yok olduktan sonra ne yana doğru, ne hızla gittiğini aşağı yukarı kestirebilirler. İyice bildiği bir kıyıdan ayrılıp bir süre sonra o kıyının daha uzak bir yerine dönmek üzere engine açılan kaptan henüz görünürde olan bu buruna bakarak pusulasıyla tam yerini anlar ki ileride görünmeyecek olan bu buruna doğru yönünü bulabilsin. Balina avcısı da pusulasına bakarak aynı şeyi yapıyor balinaya. Çünkü kaptanın kafasında bu kıyıların biçimi nedenli kesinse gündüz saatlerce kovalandıktan davranışı dikkatle incelendikten sonra gecenin karanlığına karışan balinanın, gelecekteki dümen suları da akıllı bir avcının kafasında o denli kesindir. Çok usta bir balina avcısı için sulara yazı yazılmaz diyen atasözü doğru değildir. Ona göre sulara yazılan bir yazı yani bir dümen suyu katı toprağa kazılan bir yazı kadar okunaklıdır her bakımdan. Yeni yapılan demir yollarının güçlü ejderhasının ne yoldan ve ne hızla gittiği kolayca bilinmiyor mu? Adam saati eline alıyor, bir bebeğin nabzına bakan hekim gibi trenin hızını hesaplayıp rahat rahat konuşuyor. Buraya gelen ya da buradan giden tren şu saatlerde şu şu şu yerlerde olacak diyor. Aşağı yukarı onun gibi kimi durumlarda Nantakıtlılarda başka bir ejderhanın, denizler ejderhasının hızını hesapladıktan sonra bu barina şu kadar saatte 200 mil yapıp falan filan enlem ve boylamda bulunacak derler.